Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du fastaghil hadithu Muhammadin sallallahu wa wa sharral umur mukhtafatuha bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu Bugun ve 106. dersi işliyoruz. 106. ders. Konumuz Kurayza oğulları. Kurayza oğullarına yapılan savaş. <gülüyor> Kurayza oğulları Beni Kurayza Arapçası Yahudilerin bir boyu. Biliyorsunuz Medine'de 3 tane önemli Yahudi kabilesi, kabilesi vardı. Beni Kaynuka Beni Nadır ve beni i Kurayza. Her bir grupta önemli 3 savaştan sonra işi bitirilmiştir. Ben-i Kaynuk'a Bedir Savaşı'ndan sonra işi bitiriliyor, sürgün ediliyor Onunla ilgili kıssayı uzun uzadıya açıklamıştır. Hepsinin bir sebebi var. Hepsi de ihanet ediyor. Farklı farklı ihanetlerde bulunuyorlar. Defalarca anlaşmayı bozuyorlar. Onun için sürgün ediliyor Hakeza, Deni Nadir, Hendek Harbi'nden, şey, Uhad, Uhud Harbi'nden sonra, Deni nadır Nadir oğulları, Uhud Harbi'nden sonra sürgün ediliyorlar. Ve sıra, son kabileye, son boya geliyor, Deni Kurayza, yani Kurayza oğulları. Bunlar da aynı ihanet işliyorlar. Hendek Harbi'ni işlemiştik biliyorsunuz. Ve Hendek Harbi'ni işlerken, diğer bir adı da yani savaşı, Yani hizibler, kafir grupların toplanıp gelme savaşı diye bahsetmiştik. O harp esnasında bu beni i Kurayz'a ahdini anlaşmasını aleyhissalatü vesselam ve ashabına karşı yani Müslümanlarla karşı ittifak anlaşmayı bozuyordu. İhanet ediyorlar yani. Arkadan vuruyorlar. Evet. Şimdi burada diyor ki müellik Hendek harbindeki bu hizipler yani gruplar kafir gruplar her yönden esen bu çok şiddetli rüzgarlar onların bölüklerini, birliklerini, taburlarını savurup atmıştı ve onlar da dağılıp gitmişlerdi. Onunla ilgili bilgileri vermiştik. Allah azze ve celle Ahzab suresinde geldiği üzere rüzgarla Müslümanlara yardım ediyor. Hem de çok şiddetli bir rüzgarla. Bu rüzgarın etkisiyle onlar dağılıp gidiyorlar. Ve bu Yahudiler kendisine kısas uygulanacak kısas yapılacak bir kimsenin yani suçlu bir kimsenin emin olduğu gibi emin ol, olur bir şekilde, iyice kanaat eder bir şekilde ölümü bekler bir halde geceyi geçiriyorlar Yahudiler o hizbler, gruplar gittikten sonra. Tabi Müslümanlar bunlara karşı öfkelenmişlerdi Çünkü ahdi bozdu bunlar. Bunlar kafirler karşısında Medine'ye e, yani Müslümanlarla beraber savunacakları halde ahdi bozdular, ihanet etmişlerdi. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam ashabı bunlara karşı bunlara karşı öfkeleydiler. Aynı zamanda bunlar tüm Arap kabilelerini Arap kabilelerini Medine'ye saldırma üzere teşvik etmişlerdi. Bu Kur'an zanılar özellikle, Yahudiler yani. İman ehline karşı Rahman'ın peygamberi Nebimiz aleyhissalatü vesselam'a karşı savaş için her türlü kışkırtmayı yapmışlardı bu Yahudiler. Bundan dolayı da bu ihanetin Bu aldatmanın neticesinde de ben Kurayza'ya karşı aleyhissalatü vesselam ve ashabı bir hareket başlattı. Bu hareketin başlangıcı onlara yönelik bu sefer aleyhissalatü vesselam Hendek Harbi bitince Medine'ye dönüyor. Şehre yani. Şehrin içerisine giriyor Medine'ye. Eee aylardan Şevval ayının son günleri Hicri 5. yıl Hicri 5. yılda Hendek Harbi'nin yapıldığı sene işte aleyhissalatü vesselam Ümmü Seleme radıyallahu anha'nın evinde eşi e, ederken Cebrail aleyhisselam geliyor. Bir öğle vakti öğle vakti geliyor. Şimdi bunu İbni İshak tarihçısı yerce İbni İshak şöyle anlatıyor öyle vakti olduğu vakit Cebrail aleyhisselatü vesselam'a geldi ve binitinin üzerinde diyor istebraktan yapılmış bir çeşit yani şey ipek, ipek. binitinin üzerinde böyle bir istebraktan yapılmış şeyle sargıyla başını sarmıştı diyor ve Binetin üzerindeki o şeyesinin katırının üzerindeki eğer de yani üzerine oturduğu kurulduğu eğer o da divaçtan yapılmış bir kadife kumaştı. Böyle vasfediyor Cebrail Aleyhisselam'ın binetiyle gelişini. Bu handeki Ali Aleyhisselam'a gelince diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü silahı bıraktın mı?" O da evet deyince biz melekler henüz silahı bırakmadık diyor. Subhanallah biz melekler çünkü hemen Hendek Harbi'nin akabinde ya bu olay biz henüz daha silahları bırakmadık diyor ben şimdi diyor falanca kavmi takip etmek üzere döndüm diyor Allah Azze ve Celle sana emre diyor ki beni Kurayza'ya yürümelisin beni Kurayza'ya karşı hareket etmeni Allah emrediyor sana diyor muhakkak ki ben onlara yöneliyorum ve onları sarsacağım diyor Cebrail aleyhisselam. Ve neticede Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir müezzine e, emrediyor. O da insanları insanlara sesleniyor. <gülüyor> Kim duyar, işitirse diyor ikindi namazını namazan namazını kurayza ehlimde Yani beni Kurayza'nın Kurayza oğullarının diyarında kılsın. Burada kılmasın diyor. Şimdi bununla ilgili sahih rivayetler e, hadis kitaplarında gelen sahih rivayetleri söyleyelim. Müslüm'de gelen Abdullah İbn Amr hadisinde diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bizim aramızda seslendi, nida etti. Hendek savaşından döndüğümüz gün diyor. Hiçbir kimse öğle namazını kılmasın mutlaka mutlaka Kurayza ehlinde Kurayza'lıların yurdunda kılsın Buhari'nin lafında Müslüm'ün lafında da hiçbir kimse ikindi namazını kılmasın Kurayza'lıların bulunduğu yerde onların memleketinde kılsın diyor sonra diyor ki sahabi Abdullah bin Amr biz diyor iki e, insanlardan diyor Bir grup ikinin namazını kaçırmaktan korktu ve yoldayken ikinin namazını eda etti. Bir diğer grup da dediler ki biz Allah'ın Resulü'nün emrettiği yerde kılacağız dediler diyor ve namaz vakti geçince kıldılar diyor. Aleyhissalâtu vesselâm bu iki gruptan hiçbirini kınamadı ayıplamadı diyor. Çünkü onlar anladıkları üzere o Aişe radıyallahu anhadan gelen bir başka hadis Ahmet İbni Hanbel'de rivayet ediliyor. Aleyhissalatü vesselam Hendek'ten döndüğü vakit silahını bıra bırakmış ve gusletmiştir. Cebrail aleyhisselam başında toz olduğu halde ona geliyor diyor ki sen silahı bıraktın mı? Vallahi ben silahı bırakmadım diyor. Falanca kavme yani Kur'an zanlara doğru hareket et. Aleyhissalatü Vesselam soruyor. Falancalara hareket et deyince, nereye diyor? İşte buraya. Şuradan hareket et. Yani beni Kurayza'ya doğru harekete geç diyor. Aleyhissalatü vesselam, o emir üzere harekete geçiyor. Evet. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim, insanları savaşa, beni Kurayzanlarla savaşmaya teşvik ediyor, çağırıyor. Ve e, Sancayı da, da Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh'a veriyor. Muhacirlerle ve ensarlarla birlikte Kurayzanların e, bulunduğu yerde bir kuyulardan bir kuyu varmış, oraya geliyor, iniyor. Yani orada konaklıyor. Medine'ye de çoğu zaman olduğu gibi Abdullah İbni Ümmü Mektum anh, bu âmâ bir sahabede onun kıssası Mekke döneminde geçmişti. Bu sahabeyi de yerine halife olarak vekil olarak tayin ediyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı kardeşlerim ikindi namazını bir grup Kaçırmaktan korktuğu için eda ediyorlar. Yani bu hususta anladıkları, aleyhissalatü vesselamın emrinden anladıkları şey, yani acele edin ama namazınızda kılın anlıyorlar. Dolayısıyla namazı yolda kılıyorlar. Bazıları da ta ki yastı namazından sonra kadar bırakıyorlar, Yahudilerin bulunduğu diyara, memlekete, onların bulunduğu bölgeye gidiyorlar. Hatta namazı kaçırıyorlar, sonra kılıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam bunların e, hiçbirini kınamıyor. Şimdi bu hususta bazı e, verilmesi gereken bilgiler, fıkıh bilgiler var. Şimdi Müslüm ve Bukhari'de öncelikle Aleyhisselatü Vesselam ifadesinden birinde öğle namazını hiç kimse kılmasın Kurayzanların memleketinde kılsın. Bir diğer rivayette Müslüm'ün rivayetinde iki namazını sizden hiç kimse kılmasın Nerede kılsın? Kur'an-ı bulunduğu yerde kılsın diyor. Bu iki rivayetin taklılığı hususunda Ebni Hacer El-Asgalani Rahimehullah diyor ki öğle namazını kılmış olan kimselere ikindi namazını orada kılın diyor. Kısacası. Öğle namazını kılmamış olan kimselere de ki bazı insanlar o esnada Aleyhissalatü Vesselam'ın Kura izlenilere e, gazveyi, savaşı, hücumu ilan ettiği sırada bir kısmı öğle namazını kılmıştı, bir kısmı kılmamıştı. Kılmamışlara öğle namazını orada kılın, kılmış olanlara da ikin namazını kılmayın, orada kılın, Yahudilerin memleketinde kılın diye emrediyor. Evet, bunlar buna işaret ediyor diyor. Bir grup böyle hareket ediyor, yani ilk çıkan, bir de parça parça çıkıyorlar. İlk çıkan grup, grubun öğle namazını kılmama e, durumu, söz konusu orada e, kılın diyor. İkinci grupta öğle namazını kıldığı için, ikinci namazını orada beni Kur'an-ı Zanlılar'da kılın diye emrediyor. Neden böyle söylüyor? Çünkü emir öyle bir geldi ki, yani hiç beklemeksizin denhal onlara hücum edilmesi gerekiyor. Cebrail Aleyhisselam getirdi. Bu bir vahiy. Kur'an'da yok. Ama bu bir vahiydir. Vahyi gayr-i metlu. Tilavet edilmeyen Allah Azze ve Celle'nin emri. Evet. Bir de burada sahabeler, dedik ya, kimisi yolda kılıyor, zannediyor ki namazı kılalım ama acele edelim anlıyorlar emri. Kimisi de şöyle anlıyor, ne olursa olsun namaz dahi kılmayacağız, orada kılacağız, anlıyorlar. Her iki mana ya da ihtimalli olduğu için. Ama eğer hakim yani yönetici, Müslüman yönetici tek bir şeyin yapılmasını emrederse açıkça bu da Müslümanların birliği, vahdeti açısından o zaman mutlaka onun yerine getirilmesi gerekiyor. Ama böyle tevhile açık şeylerde ise e, <gülüyor> orada sahabelerin yaptığı gibi bu durumda Aleyhisselatü Vesselam kınamıyor ya işte kişiyi anlayışına göre nasıl anlıyorsa o şekilde hareket eder bundan dolayı da kınanmaz. Bu söylenmek istedim. Tabi burada e, bir de şuna dikkat çekmek lazım bu işi bilen kimseler açısından özellikle yani. Yoksa bizler Yani bilmeyen insanlar için böyle değil mutlaka ne yapacağız? Bunu soracağız. ve bilmiyorsan sorun. Ha, kişinin kendi nefsinde iştihad ettiği şey yok mudur? Yani karar verdiği diyelim. Yani abdestliyle ilgili namazıyla ilgili bunlar da kişi kendisi karar verir. Kendi nefsini daha iyi bilir. Yani mesela abdesti bozuldu mu bozulmadı mı vesaire namazı e, kaç kıldı ve ne kadar kıldı, eksik mi kıldı, fazla mı kıldı şeklinde bildiği hususlarda da ne yapar? İftihada der kendisi karar vermiş olur yani. Tabi o e, karar vermede yine önceden bildiği, anladığı ayet ve hadisler çerçevesinde bildiği şeyler üzere olur. Yoksa kafasına göre değil yani. O konuda da yanlış anlaşılmaz. Allahu Aleyh. Evet. Cebrail Aleyhisselam <gülüyor> değerli meleklerle birlikte onların içerisinde bir grupla birlikte o da hareket ediyor o kavmi, kuray zanları hezimete uğratmak, onların kalelerini sarsmak için o da e, çabucak hareket ediyor ve o kavmin kalplerine korku salmak için Müslümanlardan önce oraya kuray bulunduğu yere ulaşıyor ali Nebi Talip Radiyallahu an sancak kendisine veriliyor ya Müslümanlarla birlikte bir grup içerisinde oraya varıyor, ulaşıyor. Aslanet ve onun peşinden geliyor. Bütün gruplar geldiğinde hani parça parça geliyorlar dedim ya 3000 kişilik bir grup oluyor. Kurancalıların kalelerine önüne geliyorlar. 3000 kişilik bir grup. Bunlardan 30 kişi kadar atlı var. Suvari birliği var. Muhacirlerden ve ensardan oluşan ve kaleyi böyle çok çetin bir şekilde muhasara altına alıyorlar. Şimdi İbn-i İshak diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tam 25 gün kaleyi kuşattı. Muhasara ediyor. Sübhanallah. Çok ağır bir savaştan çıkıyorlar Hendek Savaşı'nda. Ona rağmen 25 gün onları kuşatma altında tutuyorlar. Hatta kaleyi iyice zayıflatıyorlar. Allah Azze ve Celle de onların Kura kalbine korku salıyor. Kureyş'in İbn Aktab denen Yahudi ki bu Nadir oğullarındandı. Bu adam söz vermişti. Eğer Kureyşliler Ahsap yani o bölükler çekilip giderse, yenilgiye uğrarsa söz veriyorum siz ahdinizi bozun demişti. Bu adam bozdurmuştu. Sizin yanınıza geleceğim, sizin kalenize geleceğim, sizinle beraber Muhammed'e karşı savaşacağım demişti. Sözünü tutuyor bu adam Yahudi Onların içerisine giriyor. Kurayzanların içerisine giriyor. Bu Kurayzanların lideri, başkanları Kabe'bin esede verdiği sözden dolayı onun yerine getiriyor. Bu Kurayzanlara Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın kendileriyle savaşıncaya kadar kalenin etrafından ayrılmayacağını, kuşatmayı bırakmayacağını iyice anlayınca Ka'b bin Esed Kur'an lideri diyor ki, ey Yahudiler topluluğu sizin için diyor size başınıza gelen bu musibetten dolayı üç şey var üç tane durum söz konusu bunlardan istediğinizi seçin diyor Yani üç şey yapacaksınız, Üçünden birini tercih edeceksiniz diyor. Onlar ne diyorlar? Birincisi bu adama yani Muhammed'e tabi olursunuz, onu tasdiklersiniz. Vallahi diyor, onun peygamber ve ne diye olduğu artık ayan bayan ortaya çıktı diyor. <gülüyor> <gülüyor> ve siz onu kitabınızda buluyorsunuz, yani Tevrat'ta buluyor, buluyorsunuz. Eğer ona tabi olur, tasdik ederseniz, ...kanlarınız, mallarınız, çocuklarınız... ...kadınlarınızdan emin olursunuz... ...yani onları korumuş olursunuz... Diyor. ...onlar da diyorlar ki... ...biz Tevrat'ın hükmünden ayrılmayız... ...biz Tevrat'ın hükmünden ayrılmayız... Diyorlar. ...ve... ...onu... ...başka bir hükümle... ...yani Kur'an'la değiştirmeyiz diyorlar... ...diyor ki... ...Kâb-ı Neser... ...madem buna karşı siz... E, ...imtina ettiniz... Yani bunu kabul etmediniz, o zaman gelin diyor, kadınlarımızı, çocuklarımızın hepsini öldürelim. Kendi kadınlarımızı, çocuklarımızı öldürelim diyorlar. Sonra Muhammed ve ashabına karşı çıkalım, kılıçla savaşalım. Eğer zafer kazanırsak, evleniriz, tekrar çoluğumuz çocuğumuz olur diyor Yenilirsek, o zaman zaten arkamızda kimseyi bırakmadığımız için korkacak bir tarafımız da olmaz diyor Onlar diyorlar ki Yahudiler de ya bu zavallıları mı, bu miskinleri mi öldürelim diyorlar. Biz yani onlardan sonra biz yaşasak ne olur diyorlar. Kabul etmiyorlar. İkinci şıkkı da kabul etmiyorlar. Bu sefer diyor ki bu liderleri Kafirin Esed Cumartesi gecesiymiş hadise. Diyor bu gece cumartesi gecesi. Muhammed ve ashabı belki bizden yani emin olunlar. Yani e, dokunmazlar bize. Bu cumartesinin hürmetine diyorlar. Yani. Hani onlar da cumartesi günü yasak ya. Cumartesi günü bize dokunmazlar. Biz de ineriz. Onları gafil alırız. Yani onları aldatırız. Bu cumartesiden dolayı diyorlar. Diyorlar birbirlerine. İşte yani teklifin biri de bu. Onlar da diyorlar ki biz cumartesi sonra diğerleri kabul etmiyor bunu. Yani cumartesi nasıl ifsad ederiz? Cumartesi yasağını nasıl bozarız? Diyorlar. Yani bizden önce hiç kimse bunu bozmadı ki mutlaka mutlaka başına bir mesk gelmiştir diyor. Yani cumartesi yasağını bozan kimse maymun suretine çevrildi diyor. Biz bunu nasıl yaparız diyorlar. Bunu da kabul etmiyorlar korkuyorlar yani cumartesi yasağını çiğnemekten dolayı adam da onlara diyor ki liderleri yani siz öyle bir topluluksunuz ki diyor sizden hiç, hiçbir kimse diyor annesinin kendisini doğurduğu zamandan beri yani böyle kesin akıllıca bir iş yapmamıştır diyor. onlar kınıyor yani Kendi tabirince. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir haber gönderiyorlar. Bize Ebu Lübabe'yi gönder diyorlar. Ebu Lübabe'de sahabeden birisi İbni Abdelmınzir Evs'in Evs kabilesinden Evs kabilesi de bunlarla, Kur'an zanılarla anlaşmalı ve ittifak halinde. Onlardan birisi olduğu için onu istiyorlar. Ebu Lübabe'yi kendilerine istiyorlar. Onunla yani ne yaparız, nasıl hareket ederiz diye istişare etmek için onu çağırıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam da Ebu Lübabe'yi onlara gönderiyor. Ebu Lübabe'yi Kurayzalılar'ın erkekleri görünce hemen ona doğru yöneliyor, kalkıyorlar. Ondan sonra kadınlar, çocuklar, çocuklar hepsi Ebu Lübabe'nin önüne geliyorlar. Başlıyorlar ağlamaya. Ağlamaya, sızlanmaya. Ondan sonra ona sığınıyorlar yani. Ebu Lübabe'de bu durumu görünce onlara acıyor. Diyorlar ki, ey Ebu Lübabe Muhammed bizim için ne düşünüyor? Muhammed'in hükmüne inmemiz Yani onu, onun vereceği hükme razı olmamız hususunda görüşün nedir? Yani yapalım mı bunu diyorlar. Şimdi burada bir parantez açıyoruz. Onlar helak olacaklarını, yani he, perişan olacaklarını, haklarında çok ağır bir hüküm vereceğini anladıkları zaman, bir de Şehz bin Gays denen bir adam var, bunu gönderiyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşması için tıpkı Kuray e, Kaynuka ve Nadir oğullarının Nadir oğullarının sürülduğu gibi silahlarını bırakmak, mallarını terk etmek, sadece bir deve yükü almak, kanları, çolukları çocuklarıyla birlikte çıkmak üzere yani sürgüne razı olmak üzere bu adam onun Alistair'ın isminden konuşuyor. Kabul etme Aleyhisselatü Vesselam. Tamam mallardan da razı geçelim diyorlar. Bizi bırak yani çıkalım gidelim buradan. Yani bizi de sürgün et demeye getiriyorlar. Yine kabul etme Aleyhisselatü Vesselam. İşte o arada Ebu Lübabe'ye diyorlar ki Ey Ebu Lübabe Muhammed'in hükmüne inmemiz onun yani hükmüne razı olmamız hususunda ne dersin görüşün nedir deyince yani sen bunu uygun buluyor musun deyince o da evet diyor ve eliyle bakın şöyle boğazına işaret ediyor hani biz de hık deriz ya sizin hakkınızda boğazlama yani sizi öldürme var diyor Muhammed sizi öldürecek kesecek sizi diyor yani ama böyle eliyle işaret ediyor azila bir şey söylemiyor orada, orada anlıyor. Diyor ki vallahi diyor ayaklarım yerimden daha gımıldamadan, ayrılmadan Allah'a ve Resulüne ihanet ettiğimi anladım diyor. Normalde öyle bir şey yapmaması gerekiyor. Yani onlar hakkında verilecek hükmü Aleyhisselatü Vesselam'ın düşündüğü hükmü söylememesi gerekiyordu. Ama eline işaret etti. Sizi kesecek dedi yani. Vallahi diyor orada Allah'a ve Resulüne'ye ihanet ettiğimi anladım diyor. Sıbhanallah. Sonra böyle yüzü üzere karşısına doğru dikine dikine gidiyor. Ve Ebu Lübade aleyhissalatü vesselamın yanına uğramıyor. Mescide geliyor. Mescid-i Nebeliye. Onun direklerinden birine, yani kendisini bağlıyor direklerinden birine. Ve diyor ki, Allah benim bu yaptığım işten dolayı tövbemi kabul edinceye kadar ben buradan ayrılmayacağım diyor. Subhanallah. Ve ahde diyor. Allah'a yemin veriyor. Ben diyor bu Kurayza'nın Kur beni Kurayza'na asla gitmeyeceğim ve Allah'a ve Resulüne ihanet ettiğim o yerde ben kesinlikle gözükmeyeceğim diyor. Böyle yemin ediyor. Subhanallah. Şu hatadan dönüşteki samimiyete bak. Onun hakkında Abdullah ibn Ebi Kata'da şu ayetin indiğini söylüyor. Ya na tekudu ve rasule emanatukum entum talimun. Ey iman edenler Allah'a ve etmeyin. Bile bile emanetlerinize hiyanet etmiş olursunuz diyor. Evet. Zuhri diyor ki Ebu Lübabe vallahi diyor ben ne bir yiyecek, ne bir içecek tatmayacağım. Ta ki Allah benim tövbemi kabul edinceye kadar diyor. Subhanallah. Allah'ın Resulü beni diyor bana diyor bunlar helal kılıncaya kadar ben kendi nefsime helal kılmıyorum diyor. <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam bu durumdan dolayı biraz ağır hareket ediyor. Eğer bana gelseydi diyor Aleyhisselatü Vesselam ben onun için istihbar ederdim Allah'a diyor. O yapacağını yaptı. Ben Allah onun tövbesini kabul edinceye kadar onu oradan çözecek değilim diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani müdahale etmiyor ona. İbn-i İshak diyor ki Ebu Lübabe'nin tövbesi, değerli kardeşlerim, seher vakti bir seher vaktinde Ümmü Seleme radiyallahu anhanin evindeyken geliyor. Vahiy var. Ümmü Seleme diyor ki ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gülerken duydum, işittim diyor. Ey Allah'ın Resulü seni güldüren nedir? Allah senin dişlerini güldürsün nedir deyince Allah Ebu Lübabe'nin Ebu Lübabe'nin tövbesini kabul etti diyor. Subhanallah. Tam altı gün öyle kalmış. Altı gün öyle kalmış. Karısı gelirmiş namaz vaktinde çözer. Namaza gidermiş. Bak şuna. Namaz vaktinde çözüyor. Namaza gidiyor. Namazdan sonra geri bağlıyor direğe kendini. Allahu akbar. Şu tövbeye bak. <gülüyor> Onun gibi tövbesi kabul edilen birçok sahabe var biliyorsunuz. Hep samimiyetten dolayı. İnsan bir hata yapabilir. Allah'ın Resulü'nün sahabeleri yapmış. İnsan bir yanlış yapabilir. Allah'a ve Resulü'ne karşı hareket etmiş olabilir. Allah öncelikle bizde, bizden bunu beri kılsın, uzak etsin. Ama böyle bir şey yaparsak da anlayıp idrak edip tövbeye Ve yönelmeyi, hatadan dönmeyi ve itiraf etmeyi nasip etsin. Bu çok önemli bir şey. Onun için işte Allah'ın Resulü'nde onun ashabında bizim için çok güzel örnek var. Kura-i Zalil'e Kura-i <gülüyor> Bu e, hadiseler cereyan ederken onları iyice zaten e, korku kaplıyor. <gülüyor> Teslim olmaktan çok çekiniyorlar, korkuluyorlar. E İbn-i diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmüne indikleri vakit yani kalelerinden iniyorlar ona razı oluyorlar. Evsliler bu sefer Evsliler onların şeysi ya anlaşmalı. Iı, evslilerden olan yani ensallı müminler onlarla anlaşmalı olduğu için ey Allah'ın Resulü onlar bizim Hazreçliler hariç onlar bizim mevalimiz yani dostlarımız kurayzaller bizim dostumuz diyorlar sen onlar hakkında <gülüyor> Hazrec'in mevalisi Hazrec'in anlaşmalı olduğu kaynukalara kaynukalı, beni kaynuka kaynuka oğullarına yaptığın şeyi biliyorsun. Yani onlara verdiğin hüküm gibi ver, hüküm ver diyorlar. Onlar da çıkıp gitsinler demeye getiriyorlar. Esler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle konuşunca diyor ki, ey es topluluğu ensarlılar yani Sizden birinizin, sizden bir adamın... E, ...onunlar hakkında hüküm vermesine razı olur musunuz? Onlar da tabii ne demek diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o Sa'd bin Muaz'dır diyor. Evsin lideri. Evsin lideri. Sa'd bin Muaz bunlar hakkında sizin adınıza hüküm verecek diyor. Hıh. Sa'd bin Muaz için de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hendek'te yara almış o Sa'd. Kolundan e, yani çok böyle şiddetli bir yara alıyor. Mescidin içerisinde e, bir çadır kuruyor ki onu yakından ziyaret etmek için. Ve çadırla da ilgilenen Rufeyda adında bir kadın var bu genelde. Savaşlarda filan başına iş gelen, musibet gelen e, kimseleri böyle tedavi edermiş. O kadın bunu o çadırda tedavi ediyor. Yani doktorluk vazifesi yapıyor bir nevi. Yanayı tedavi ediyor. <gülüyor> Sonra bunlar Erslide Sa'd bin Muaz'ın e, hükmüne razı oluyorlar. Kavmi geliyor Evsliler. Sa'd bin Muaz hanım verecek ya hakkında? Sa'd ibni Muaz'ı bir e, arkadaşınız eşeğin sırtına bindiriyorlar. E, o da böyle çok heybetli bir insanmış. Görünüşü böyle e, heybetli, güzel bir görünüşe sahipmiş. O vaziyette onu e, şeyin üzerinde yavaş yavaş böyle bir de e, eğer gibi bir şey koyuyorlar yastık gibi. Yaralı yani. O şekilde getiriyorlar. Sa'd ibni Muaz'a hüküm vermek üzere. Sonra Sa'd ibni Muaz'a diyorlar ki daha gelmeden yaklaşmadan yani aleyhissalatü vesselam'a ve kurayzalılarla Kur zanlarla bulunduğu yere gelmeden ey Sa'd Bu dostların hakkında yani kuran hakkında güzel hüküm ver diyorlar. Seni Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlar hakkında güzel bir hüküm vermek için tayin etti. İşi sana bıraktı diyor Böyle çokça söylüyorlar. Bu tür şeyleri çok fazlaca söylüyorlar. O da diyor ki şimdi diyor Sa'd'ın kınayıcının kınamasından korkmadığı vakit gelmiştir diyor. Bunu Adamlardan biri duyuyor, fırlıyor. Doğru saat gelmeden Kurayzallara haber veriyor. Yani anlıyor oradan. Saad İbni Muaz'ın çok ciddi bir hüküm vereceğini anlıyor onlar hakkında. Kurayzallara daha saat gelmeden işittiği şeyi götürüp söylüyor. Söylese tabi söylese de nafile. Saad İbni Muaz geliyor. Aleyhisselatü Vesselam onu görünce Efendinize ayağa kalkın diyor. Efendinize, bir başka rivayete de sizin en hayırliniza ayağa kalkın bakayım diyor. Kaldırıyor onları ayağa. Karşılamak babından. Kuray zanları kaldırıyor. Diyorlar ki Kuray zanlar, ey Eba Amr kinyesi de bu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni krali e, Yani Ensarlılar diyor bunu, oradaki insanlar diyor, Kurayzallar diyor da, değil de Allah'ın Resulü seni mevalin, dostların hakkında hüküm vermek için seni tayin etti diyorlar. Sa'd İbni Muaz da diyor ki Allah'ın ahdi ve misakı iledir. Bu kim sizin üzerinize Allah'ın ahdi ve onun misakı sözüyle. Ben Sizin hakkınızda hüküm verdiğim zaman bu hüküm olacak mı diyor. Benim verdiğim hükmü, hüküm müdür Yani siz razı olacak mısınız? Ey Kurayzallar deyince onlarda evet diyorlar. Bir tarafta da köşelik bir aleyhissalatü vesselam var. O tarafa doğru bakmıyor. Yani hüküm verecek ama saygısından aleyhissalatü vesselamın bulunduğu yere bakmıyor. Subhanallah. Aleyhissalatü vesselam ona evet deyince yani ben mi hükum vereceğim deyince Aleyhissalatü vesselam da evet sen vereceksin diye tekrar onaylayınca Diyor ki Sad ibn Muaz ben sizin hakkınızda erkeklerin öldürülmesi, kadınların ve çocukların esir edilmesi ve malların da paylaştırılıp taksim edilmesi hakkında hükum veriyorum. Ben? Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor biliyor musun? Yemin olsun ki yemin olsun ki ey sahab sen 7 kat semanın tevkindeki Allah'ın hükmüyle hükmü verdin diyor. Subhanallah. Böyle bir hüküm veriyor. Sa'd İbni Muaz böyle bir sahabi. Onun şehadetini de anlatacağız ileride inşallah. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam onun hükmünü onaylıyor. Öyle de yapılıyor onlara. O ihanet ehline. Buhari'de gelen bir hadis bunu şöyle destekliyor. Kurayza ehli Sa'd ibn Muaz'ın hükmüne razı olup inince Aleyhissalatu Vesselam Sa'da gönderiyor, haber gönderiyor. Saab'da bir eşek üzerinde geliyor. Mescide yaklaştığı zaman insanlara diyor ki kavminize ayağa kalkın yahut da Bunlar diyor senin hükmün üzerine. Yani ey Saab senin hükmüne inecekler. Yani senin hükmüne razı olacaklar deyince Saab onların savaşanları öldürülmesi. Kadınlar zürriyetlerinin hane yani çocuklarının ve kadınların esir edilmesi hususunda hüküm veriyorum diyor. Ali Sina'tü vesselam Allah'ın hükmün hükmüyle hüküm verdim diyor. Evet. Bu rivayet e, Buhari'de geliyor kardeşlerim. Buna benzer bunu teyit eden e, daha başka rivayetler de var. İbn Hişam diyor ki İlim ehlinden e, güvenilir kimseler şöyle demişler, Ali İbni Ebi Talip bir ara Kuray muhasara ederken o kuşatma altındayken ey iman ehli taburlar, bölükler yani onları kalayana getirip harekete geçirdiğinde hemen Ali Radiyallahu anh ve Zübeyir İbni Avvam öne çıkıyor. Diyorlar ki vallahi biz Hamza'nın ohta hudukast Uhud eder. Hamzanın tattığı şeyi tadıncaya kadar <gülüyor> bırakmayacağız. Hamzanın tattığı şeyi tadana yani şehadeti ve bunların kalelerini açacağız, fet edeceğiz diyorlar. Onlar da bunun üzerine korkuyorlar. O Sa'd ibn Muaz'ın Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam vereceği hükme razı olup inmiyorlar. Böyle de bir <gülüyor> İbn Hişam rivayet etmiş. İbni İhsak'ın rivayetinde... ...Aleyhisselatü Vesselam Medine'de... E, Har, ...Haris'in kızının... ...bir böyle yeri varmış... Ev, e, ...evi... ...çok geniş... ...demek ki avlulu bir yer... ...oraya o kurayzanları topluyor... ...hapsediyor... ...sonra... <gülüyor> ...Medine çarşılarından bir çarşıya çıkıyor... O günde diyor rivayet eden adam o şu anda da diyor o çarşı e, halen çarşıdır diyor. Yani bugünümüzde değil de o rivayet ettiği günü kast ediyor. Sonra aleyhissalatü vesselam bir hendek çukur kazıdırıyor. onlar oraya gönderiyor ve o hendekin içerisinde onların hepsinin boynu vuruluyor. Kimlerin? Bu raysanların erkeklerinin boynu vuruluyor. Onlar içerisinde Abdullah, Huyay ibn-i Ahtab, Kabe ibn Esed, bunlar da var. Bu Huyey, dediğim gibi Nadir oğullarının ileri gelenini. Kabe ibn Esed de bu Koray zanların liderlerinde. lideri. O zaman diyor, ibni İshak, 600 veya 700 kişiydiler. Veyahut da 800 ile 900 kişi arasında değişiyordu bunların sayısı, öldürülenlerin. Evet. şebekesi yani, kısacık. Kağı bin eseede diyorlar ki o gidenle Kağı bin esede biz nereye götürülüyoruz diyor ya diyor görmüyor musunuz diyor yapılan bize yapılan şey görmüyor musunuz diyor yani hiç aklınız çalışmıyor mu Kafanız basmıyor musunuz giden gelmiyor işte diyor gidenden haber alınmıyor öldürülüyoruz işte diyor giden geri gelmiyor Ölüme gidiyorsunuz diyor. Daha aklınız çalışmıyor mu sizin diyor. Ve böyle devam ediyor. Onu da öldürüyorlar. Hüye İbni Ahtap denen Allah'ın düşmanı, nadir oğullarından bu adamın aynı şekilde o da bir böyle bir şey giymiş, cübbe giymiş ama Rüvert <gülüyor> <gülüyor> denen bir boyayla yani güzel bir kastedilen Allahu alem o güzel bir boya ile boyalı bir hülle cübbe onu da her tarafını dilik, dilik etmiş kesmiş ki kimse almasın diye zavallı onun da eli böyle boynuna bağlanmış durumda aleyhissalatü vesselam ona diyor ki vallahi diyor sana düşmanlıktan dolayı ben kendi nefsimi hiç kınamıyorum diyor. ama diyor ama Allah'ı bırakan Allah Azze ve Celle'yi bırakan kimse terk eden kimse o da bırakılır diyor. O da terk edilir diyor. Ondan sonra oturuyor ve onun boynunu vurdur. Bu şekilde Allah'ın düşmanları temizleniyor. Subhanallah. Kur'an-ı Kerim kardeşlerim bu olayı bitiriyorum inşallah. Bu olayı şu ayetlerle bu şahit olunan olayı şu ayetlerle anlatıyor bize. Yahudilerin bu Yaptıklarından, ihanetlerinden dolayı başlarına gelen şey. ahsap suresi. وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَعَ لُخَيْعَا Tabi önce ahsap yani kafir gruplardan bahsediliyor. Allah kafirleri yani Ebu Sufyan ondan sonra Katapanlılar ne kadar Araplardan gelenler varsa onlar kastediliyor. Bu kafir kimseleri öfkeleriyle geri çevirdi lüm hayır. Onlar hiçbir hayır da elde edemediler. Yani tefsirde onlar hakkında ne, yani ne bir esir elde edebildiler, o kadar kalabalıkla geldiler savaşmaya. Ne esir alabildiler, ne de hiçbir mal alamadan, hiçbir hayır kendileri adına hiçbir şey elde edemediren geri döndüler. Bekelle Allahu'nü'l mü'minîn'l Allah müminlere savaşta yeterlidir. Peki bugünkü savaşlarda Elbette yeterlidir. Ama Allah Azze ve Celle'nin bir vaadi var. Mü'minler gerçekten Allah'a samimi oldukları sürece <gülüyor> Allah Azze ve Celle'nin yardımı gelecektir. Allah Azze ve Celle savaşlarda zor durumda olan mü'minlere yeterli gelsin, onları sebat ettirsin. Evet. okan Allah'u kavyen aziza Allah çok güçlüdür, galiptir, azizdir. Ve enzalal ladina zaharuhum min ahli'l-kitabi min siyasihim. Burada geliyor işte. Ve ehli kitaptan yani Kur'an da oğulları kastediliyor. Onları kalelerinden indirdi. Bu katilleri arka çıkan, onlara destek olan, bu hiziplere gelen, hiziplere destek çıkan ehli kitabı karelerinden aşağı indirdi. Ve qadafa. Ve qadafati qulubuhumur rubb. Onların kalplerine korku saldı. Allah Teala Celle. Ve ta'sirun. ve bir ve fariğan ta'surun. Ve ta'suruna fariğan. Bir grubunu siz öldürüyordunuz yani o el silah tutanlar bizim tabirimizde savaşan kimseler öldürüyordu ve ta'suruna fariğan bir grubunu da esir alıyordunuz. İşte bunlar da Kur'an-ı Kerim'e Yahudilere manat ediyor ayet-i kerime. Ve, ve, ve, ve sizler sizleri Allah Azze Celle onların yurtlarına, memleketlerine mallarına, arazilerine ayak basmadığınız arazilere mirasçı kıldı diyor. Sübhanallah. Ve kânallâhu alâ kullu şeyin gadîr Allah işte böyle her şeye güç yetirendi. Her şeye gücü yetendir kadir olandır. Buralarda anlatılan işte kardeşlerim az önce de söylediğim gibi önce ahsat yani kafir müşrikler onların dağılışı gidişi sonra da bu Yahudilerin hali anlatılıyor bu ayet-i kerimelerde bu hususta farklı farklı tefsirler verilmiş ancak oralara e, uzatmamak için girmek istemiyorum son olarak Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir derken müminlere yardım üzere Allah kadirdir. Güç yetirendir. Kafirlerin manları, onların diyarları yeryüzünde müfsitlik yapan, fesat çıkaran kimselerin bu manlarını ve memleketlerini mirasçı kılmak üzere müminlere Allah Azze ve Celle yardım eder. Buna kadirdir. Bu Allah Azze ve Celle hiçbir şekilde zor gelmez ve hiçbir şey Allah Azze ve Celle'ye imkansız değil O her şeye güç yetinendir. Rabbim şu anda da evlerinden yurtlarından çıkartılmış, zalimler tarafından çıkartılmış kardeşlerimize yardım etsin. Onlara yardımını indirsin. Önce onları sebaat ettirsin. Onlara yardımını indirsin. Onları güçlü kılsın ve zalimleri de kahri perişan edersin. Hadevallahu alem ve sallallahu ala nebiyyina muhammed. Subhanikallahu mevbehamdik. أشهد أن لا إله أن تستخفر قوتك إليك